Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatte bulundum fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz dedi.